ja, eeuwen, helletina, eeuwen, helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, muslimun. helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, min helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, kathiran helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, helletina, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم, لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Ve şerrel umuri muhdefâtuhe. Ve kulle muhdefetin bid'ah. Ve kulle bid'atin dalâleh. Ve kulle dalâletin fil nâr. Arkadaşlar, akaid derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki derste önemli bir hususu dile getirmiştik. Hepimizin gayesi imtihanı başarmak imtihanı başarmak yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın rızasını elde etmek ve selametle cennete girmektir. Çünkü Rabbimiz Panova Teala Zariyat Suresi 56. ayette haber ver, verdiği gibi ve ma halaktul cinna ve'l insa illa liya'budu ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve bu ibadeti yapacak kimsenin Kur'an ve sünnetin emirleri doğrultusunda kulluk yapmasını Rabbimiz Fana ve Teala emretti. Ve biz geçen hafta demiştik ki bir amelin makbul olması için ne lazım? İki şart. İki şart lazım. Bunlardan bir tanesi nedir? İhlas. İhlas. İhlas. İkincisi nedir? Kur'an ve sünnete uygun olması. Peki bunlardan bir tanesi eksik olursa amel makbul mudur? Değildir. Tek başına ihlas yeterli değildir. İhlas olduğu halde yani adam samimi duygularla yapıyor. Ancak Kur'an ve sünnete aykırı bir iş yapıyorsa bu merduttur. Ya da Kur'an ve sünnetin emrettiği bir işi. İhlas olmadan yapıyorsa, yani menfaat elde etmek için yapıyorsa, riya varsa, takdir toplamak için yapıyorsa, ya da başka bir menfaat elde etmek için yapıyorsa, Kur'an ve sünnete <gülüyor> uysa bile eğer ihlassız yapılıyorsa, bu ondan makbul değildir. Niçin? Çünkü Rabbimiz Fahane Teala ihlası şart koşmuştur. Ancak ihlasla yapılacak amelleri kabul etmiştir. وَمَا umiru إِلَّا een religie is. لَهُ الدِّينَ Onlar ancak Allah'a halis bir die ibadet etmekle heeft. Ve bu iki kaideyi benimsedik een mi? die bir işte, onun delilini mutlaka bilerek Een burhan ile yani heilige die een heilige heeft. Wat betekent Een Ancak Kur'an ve sünnetin emrettiği doğrultuda olacağı için ancak delille o iş meşru olur. Delilsiz bir şeyi yapmak meşru değildir. Ve ibadetin tanımını yaptıktan sonra demiştik ki, ibadet sadece belli bir şeyi yapmak değildir. İbadet dilin, kalbin ve bedenin amellerinin tümüdür. Bütün hepsini kapsar. Yani e, Rabbimiz Hicr suresi 99'da ne buyuruyordu? Fe'abudu rabbeke hatte ye'tiyekel yakin Sana ölüm gelinceye kadar Rabbi, Rabbine ibadet et. Ancak dikkat edin bu ayeti tek başına alan o zaman demek ki girecek bir camiye hep ibadet edecek. Böyle değil. İşte bizim buraya toplanmamız bir ibadettir. Bizim Helal rızık elde etmemiz bir ibadettir. Bizim, Efendime söyleyeyim, yani yaptığımız her şey, hayata hakim kıldığın zaman Kur'an ve sünneti, bu senin için bir ibadettir. Ey, önemli olan Rabbinin hoşnutluğunu elde ederek yaşamaktır. Ve ibadet çeşitlerine bazı örnekler verelim. Bunlardan bir tanesi dua ve yardım isteme. İbadet çeşitlerinden bir tanesi duadır. İbadet çeşitlerinin bir tanesi duadır. Dua içinde istek, korku, sevgi, sığınma, yalvarma, boyun eğme ve tazimi barındıran her türlü istektir. Tekrar edelim burayı biraz böyle üzerinde duralım. Yani dua şöyle değildir arkadaşlar, şu an toplumumuzun yaptığı, Yusuf, onaylarsın bence, yani ne yapıyor mesela bizim toplum? Alıştığı, dil alışkanlığı neyse elini açar ama kafası o söylediğinde değil ha. Yani o söyledikleri niye? Çünkü söyledikleri dil alışkanlığı. Adam kaç senedir aynı duayı yapıyor. Onu da geçtik. Allah'tan istediği bazı şeyler var. Allah onu vermiyse bile devam ediyor çünkü dilini böyle alıştırmış. Niçin? Çünkü kalbi duasıyla beraber değil. Aklı duasıyla beraber değil. O an çok önemli bir ibadet yaptığının farkında değil. Niçin? Çünkü Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor. El-Dua ibade Dua ibadetin ta kendisidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dua ibadetin ta kendisidir. O halde kime konuştuğunu kimden ne istediğini, kime yalvardığının farkında ve şuurunda olarak bu önemli ibadeti yerine getirmek gerekir. O halde, bu dua ile ilgili ibadette bilmemiz ve dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bir, mesela ibadet duası. Dua ikiye ayrılır. İbadet duası, bir de istek duası. İbadet duası, Allah'ın vechini arzulayarak yani rızasını arzulayarak sevabını kazanmak ve cezasından kurtulmak için emrettiği hususları yerine getirmektir. Dua yüce Rabbimizin rızasını elde edip onun gazabından kurtulmak için emrettiği hususları yerine getirmektir. Bunlara örnek verecek olursak. Namaz bir çeşit duadır. Namaz bir çeşit duadır. Oruç duadır. Bu hal ile duadır. Yani hal dili ile. Anladınız mı? Yani yaptığınız şey bir duadır. Yapılan amelin kabulü böylece Allah'a yaklaşma dileğini içerir. Yani ibadetler aynı zamanda bir duadır. <gülüyor> Hal ile yapılan bir duadır. Ona sığınma, ondan ümit etme, ondan korkma, ondan yardım dileme. Ey dikkat edin ondan. Demek ki duanın içerisinde ne vardı? Demin saydık. Ümit etmek var, korkmak var, sığınmak var. Peki bir soru. Evet. Bu Allah'tan başkasına yapılır mı? Hayır. Yapıyorlar mı? Evet. Allahu akbar. Demek ki problem var. Demek ki bu sahih akide anlaşılmamış. İstek duası ise yani talep duası dediğimiz bir fayda sağlamak veya bir zararı önlemek gibi dua edene fayda sağlayacak şeyi istemektir. İkisi birbirleriyle ayrılmaz olup birbirini gerektirmektedir. Her ibadet duası aynı zamanda istek duasını da gerektirmekte. Her istek duası da aynı zamanda ibadet duasını da kapsamaktadır. Yani ikisi birbiriyle iç içedir. Şimdi... Bu duanın içerisinde barınan tevhidin omurgası olan hususlar vardır. Bunlardan bir tanesi istigasedir. Ne demek istigase? Ya ben dua ediyordum ama istigase diye bir şey ben bilmiyorum. Hayır işte bileceğiz. Evet. Şimdi... Yardım dilemek, yardım dilemek anlamına gelen, başa gelen sıkıntının giderilmesini istemektir. Aslında geniş anlamı var. Ancak sıkıntıda olan kimse istigasede bulunur. Yardım dilemek olup, birazdan gelecek istihane de yardım dilemektir. Ancak istihase daha... Farklıdır. Yani başına musibet gelen kimsenin yapacağı bir husustur. Yardım dilemek olup başa gelen sıkıntının giderilmesini istemektir. İstihane ise yardım dilemektir. Ancak istigaseden daha geniş anlamlıdır. bu Bu kelimeyi dikkat ediniz. Nerede kullanıyoruz en çok? İstiaze. Nerede kullanıyoruz? Evet. İyeken ve iyeken estaiin. İstiaze bu işte. İyeken estaiin. Ne manaya geliyordu? Ancak senden yardım dileriz. İyeken yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yani sığınılacak, yardım istenilecek tek merci Rabbimiz subhanehu ve tealedir. İlim ehli alimlerimiz yalnızca Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyde kalben ya da dille başkasına seslenip dua edenin veya ondan başkasından yardım dileyenin la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese bile namaz kılıp oruç tutsa dahi müşrik olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Yani o kadar önemli ki bunu günde kırk defa dile getiriyorsunuz. Yani kıldığınız namazla. Kırk defa bunu dile getiriyorsunuz. Niçin? Çünkü bu tevhidin ta kendisidir. İlim eli yani diyorlar ki bir kimse Birazdan açacağım bunu. Bir kimse eğer Allah'tan başkasına istigasede bulunuyorsa Allah'tan başkasına istianede bulunuyorsa bu kimse kelime-i şehadet getirip namaz kılsa oruç tutsa dahi ve ene mine'l muslimin ben Müslümanlardanım dese dahi ve huve müşrik ey o kişi Allah'a şirk koşmuştur. Allahu akbar. Hassas bir meseledir. İşte bunları açacağız tabii ki. Ama çok tehlikelidir. Yani cahil şu bu. Yani bu batıl bir yoldadır. İslam kelime-i şehadeti şart koşmakla beraber Allah'tan başkasına ibadet etmemeyi de şart koşmuştur. Kelime-i şehadeti telaffuz edip Allah'tan başkasına ibadet eden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 İsterse zararı önlemek gibi hususlarda olsun durum aynıdır. Mümin, Müminun suresi, Mümin suresi ayet atmışta Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vakale Vakale rabbukum ud'uni estecib lekum. Rabbiniz buyurdu ki bana dua ediniz, duanıza icabet edeyim. Size karşılık vereyim. In de die is van mijn aanbidding, zullen Bana ibadet etmekten, bana dua etmekten, kibirlenenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Arkadaşlar, dua'dan imtina eden var mı? Var mıdır yani? Allah azze Ve Celle diyor ki, bana dua etmekten kibirlenenler. Onlar diyor cehenneme gireceklerdir. Ve aşağılanmış olarak imtina eden olur mu dua etmekten? Yani dua etmek, adam yani böyle bir hayat düşünebiliyor musunuz? Dua etme alışkanlığı veya ahlakı yok. Yani üşengeçlik de bu şeyde midir hocam? Yoksa müşriklerden. üşüklerden yok, bilmiyor. Yani Üşengeç, hani dua üşeniyor veya ne bileyim aceleyle namazı bitirip kalkıyor. <gülüyor> Ayrıca, bu... Sadece şey, namaz da, konusunda söylemedim. Seydiği biraz Allahuekber. Diğer biliyorum içinden gelmiyor ya. Yani nasip eser. Bu Rabbi ile irtibatını kesen kimsenin yani bu kibirlenenler kibirlendiğinden ötürü yapanlar bunlar büyüklenenlerdir. Yani haşa yani her şeyi ben yaptım gözüyle bakar. Yani kendisini güçlü zanneder, Allah'a muhtaç olmadığını düşünür. Ya da mesela konuşmasında Allah der, şu der ama dua etmez. Hayatında dua yoktur. Halbuki dikkat edin, ik söylediğim Het is de bedoeling dat de mensen de bedoeling hebben om te vragen. De bedoeling is te vragen. De bedoeling is de mensen de bedoeling De bedoeling is dat de mensen de bedoeling hebben Cehenneme gireceğini haber veriyor. Seyedholûne cehenneme dahilin. Ey aşağılanmış olarak. Niye? Burada o niye aşağılanmış ifadesini kullanıyor? Dikkat edin demiyor ki cehenneme girerler. Çünkü dünyadayken kibir vardı. Kibirliler o bir dünyada bir cezaları da aşağılanmalarıdır. Ayaklar altında çiğnenmeleridir. Dikkat edin. Yani böyle hak, hakir görülmeleridir. Bu çok önemli bir husus. Bu çok önemli bir husus. Yani böyle kendisini gücünü nereden alıyorsa kendine göre aşiretinden alır, devletinden alır, milletten alır, makamından alır, malından alır, şuradan alır, buradan alır. Allah yokmuş gibi yaşar. Ona yönelmez. O yüzden böyle ben bazen rahatsız oluyorum. Şey sekülerdir yani belki son zamanlarda biraz daha değişti. Bizim e, mesela haber sunarlar başımıza musibet gelmiştir nazile dediğimiz şey yani. Bir yerde deprem oldu bir yerde işte şöyle oldu her şeyi böyle seküler yorumluyorlar. Yani dünyalık falan kişi hayatını kaybetti. Mesela hayatını kaybetti. Veya şöyle oldu Şimdi ama hiç böyle Ahiret vurgusu yapılmıyor. Yani bu da maalesef toplum buna kaydırılıyor. Yani yapılmak istenen bu. Evet. Çok sıcak olmadı değil mi içerisi? Herkes iyi mi? Yani uyunacak <gülüyor> hale gelmedi değil mi? <gülüyor> Dışarı soğuk. Sabah He, değil mi? Bazı arkadaşlar. <gülüyor> Doğrudur. Evet. <gülüyor> ve bir başka ayette cin suresi 18. ayette bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. ve an ve anel mesacidillahi fe la tedu maallahi Mescitler hiç şüphesiz ki Allah'ındır. O halde oralarda sadece Allah'a ibadet edin. Allah'tan başkasına dua edip yalvarmayın yani Allah'la beraber başkasını, başkasına başkasına <gülüyor> dua etmek bunlar tamamen şirktir Allah ile beraber başkasını ve Allah azze ve celle mescitler neresidir arkadaşlar mescitler ha? neresidir mesajit? mescit mescit yok yok şimdi mescit özelde <gülüyor> ha, ha, ne dedik oralar ibadet yeridir Ibadet, yani Allah Azze ve Celle subhanahuwateale'nin isminin alındığı kendisine orada ee, kulluk edildiği ruku, sucud, duai, demek ki mescitlerde sadece Allah'a ibadet edilir. Nasıl ki ezanı okurken Allahu Akbar, Allahu Akbar kelime, kelimetü tayybeleri söylüyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya hayy ala salih, hayya ala felah. Değil mi? Ancak demiyorsun ki hayır işte gel falana kulluk et. Allah'a çağırıyorsun. Kelime-i şahadet getiriyorsun. O davet senin Allah'a kulluk etmen için davet ediliyorsun. Nasıl olur da mescide girer Allah ile beraber başkasına sığınırsın? Ya Rabbi ya fulan ya filan gibi başka isimler katarsın. Elbette ki bu şirkin ta kendisidir. Dua ibadetlerin en yücelerindendir. Bundan dolayı duada koşulan şirk, yasaklanan diğer ibadet türlerinde koşulan şirke göre, şirk olmaya çok daha layıktır. Hatta duada koşulan şirk, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine gönderilmiş olduğu müşriklerin koşmuş oldukları şirkin en büyüğüdür. Mekke'nin müşrikleri, Allah'a şirk koştukları birinci mesele, duada şirkti. Bunun altını çiziyoruz değil mi arkadaşlar? Birinci mesele Mekke müşrikleri, dikkat edin. Helaka uğrayan, cehenneme yuvarlanan Mekke müşriklerin birinci meselesi, duada şirkti. Zira onlar enbiya'ya, salihlere ve meleklere dua ederlerdi. Onlara kendilerini Allah katında şefaat etsinler diye yaklaşmaya çalışıyorlardı. Sıkıntılı anlarda dara düştüklerinde ise ibadeti yalnız Allah'a has surette yerine getiriyorlar. Şirk koştukları varlıkları unutuyorlardı. Birçok ayet Onların bu durumunu şu şekilde haber vermektedir. Ahkaf suresi 5 ve 6. ayette arkadaşlar. Bakınız burada ne buyuruyor Rabbimiz? "Ve men edallu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu leh." Allahu ekber. Allahu akbar. Daarom neem ik hem, in de dag van de komst, en ze zijn van hun gebeden afgeleid. Komst? Wat? Komst? Komst? Kadir ayetin şu vurgusuna dikkat ediyor musun? Kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olana dua edenden daha sapık kim olabilir? Adamın dua ettiği bir melekse, vallahi o melek o, onun duasına isticap edecek değildir. Yani icabet etmez. O evet. O e, tabii ki yok. Eğer peygambere dua ediyorsa... Vellahi ona icabet edecek değildir. Eğer Efendime söyleyeyim başka bir varlığa dua ediyorsa buna icabet edecek değildir. Hatta bırakınız onu birazdan gelecek duasını işitmezler bile. İşitmezler. وَقَالَتَ الْيَهُودُ عُزَيْرٍ İbnullah'i وَقَالَتَ النَّصَارَ الْمَس۪يحِ بْنُ اللّٰهِ Dediler ki Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Niçin? Onları ilahlaştırdılar. Dediler ki vallahi bunları yapsa yapsa bir ilah yapar. Ölüyü diriltiyor. Çamuru kuş yapıyor falan filan. Subhanallah. Yarında da deccal fitnesi zuhur ettiğinde göreceğiz. Dünya hazineleri peşinden gidecek adam. Ne yapacağız? Mesela. Adam diyecek ki sen bana iman ediyor musun? Ah işte senin ölmüş anne babanı dirilteyim diyecek. Yağmuru yağdıracak, rüzgarı estirecek, yapacak bir şeyler. O zaman ne olacak arkadaşlar? Ne sanıyorsunuz? Şey. imtihanı var tabii ki. Şimdi akide sahih değilse, Rabbi Allah sözünü Bütün inancıyla, o sahih akideyle oturtmamışsa, iman etmemişse, rüzgarın önündeki çöp gibi bu cahillerin arkasına gidecek. Siz bırakınız yani deccala gerek yok, soytarılar çıkıyor miydi diye peşine düşüyorlar. Yani ne yapacağız? Yani niçin? Çünkü İslam anlaşılmadı. Çünkü İslam, soytarılardan anlaşılmaya çalışılıyor. Cahil insanlardan din öğrenilmeye çalışılıyor. Bunların getireceği halkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne haber veriyor mesela? Allah Azza ve Celle diyor ilmi yeryüzünden söküp almaz ancak alimlerin ruhunu kabzeder. Sonra diyor cahiller iş başına getirilir. Öyle ki hem onlar sapar hem onlara soru soranlar sapar. Yani kendileri saptığı gibi milleti de saptırırlar kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek şimdi gidiyorlar mesela falanca evliyanın türbesi ne türbesi ya onun içinde kemikler var yani gitmiş bitmiş toprak olmuş oraya gidiyor ev istiyor araba istiyor evlenmek istiyor çocuk istiyor elini açıp dua ediyor ve bunu yapan kimse kimseler Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın ümmetidir Biz hangi dinin mensubuyuz? Bu akide kimin akidesidir? Vallahi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunları yıkmak için gönderilmiştir. İşte ayet önümüzdedir. Demin okuduğum Ahkaf Suresi 5 ve 6. ayet bunları haber veriyor. Yoksa kabirdekiler işitiyor mu? Bu ayeti okuduklarında bu kimseler bu ayeti okuyorlar. Bu ayeti kapatıp yine kabre gidip dua ediyorlar, yardım istiyorlar. Dua ediyorlar derken yani demiyor ya Rabbi şuna merhamet etme. O, o giden kişi ondan beklenti içerisinde. <gülüyor> yani yani o ona <gülüyor> halbuki fayda verecekken ey duasıyla o ondan beklenti içerisinde. İşte bu ayet buna haber verdi mi vermedi mi şimdi? Veriyor değil mi? Allah-u Ekber işte onu tevil ediyor. Vay be diyor, müşrikler diyor. İşte bu ayet diyor, müşriklere diyor inmiş, onlar çünkü diyor, seni işitmeyecek olan şey puttur. Onlar puta tapıyor, biz diyor puta değil, biz puta dua etmiyoruz. Kendini onlardan üstün görüyor, niçin? Çünkü o başka bir puta tapıyor, onu görmüyor. La ilahe illallah, çünkü dua ediyor. Dikkat edin. Ve... Waar is yani de huisier en huisier en nassu, u akbar. in de klari gunde, et bunların bu ibadetlerini bu dualarını reddederler yani derler ki siz kimsiniz yani biz, siz bize niçin dua ediyordunuz birbirlerine düşman olurlar diyor Allah azze ve celle kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar ve bunların kendilerine ibadet ede gelmelerini reddederler bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu derler O yüzden biz bazen söylediğimiz zaman bizi Vahhabi ilan ediyorlar ya. Yani biz diyoruz ki şefaat hak mı? Evet diyoruz hak. Onlar o konular da gelecek ileride. İşte ancak diyoruz biz deriz ki o şefaatı Allah'tan isteriz. Niçin? Çünkü la illa Onun katında onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Ya demek medet ummaktır. Yani de ya Resulullah demek, dua ediyor Resulullah'a ki ben kendisine şefaat etsin. Bu bu manaya Ya medettir çünkü, sığınmaktır. O halde duanın mercii kimdir? Allah. Rabbimiz Panova Teâlâ'dır. O halde biz Rabbimizden isteriz ki onun şefaatine bizi nail etsin. Anladınız değil mi o farkı? Yani, bu çok önemli bir husustur. Evet. <gülüyor> Ve yine bir ayet daha okuyalım. Maide suresi 76. ayette. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Kul ete'budûne min dûnillâhi mâ lâ yemliku lekum darran ve lâ nef'a vallâhu huve s-semî'ul alîn Deki Allah'tan başka size ne zarar ne de fayda verebilecek bir güce sahip olmayan şeylere ibadet mi ediyorsunuz? Bakın bu ayeti Ciddi okuyacağım, siz tefsir edecek, siz anlatacaksınız ayeti. Herkes kendine bir gelsin, bakayım. Daha az oldu dersimiz, daha çok değil kardeşler, yeni başladı yani. Ben ne yaptım? Dersten önce uyudum bu yüzden. Ders Önce uyudum, böyle geldim. <gülüyor> evet. Dikkat edin, bak bu ayeti söyleyeceğim, lütfen anladığınız, önemli noktaları bana yardımcı olun. Bunu beraber paylaşalım. Ne diyor ayette? Kul etabudûne. De ki tapen Min allah Mindunillah. Allah'tan başkalarına. Mâ la lekum darran ve la nef'an. Size zararı da olmayan, faydası da olmayan şeylere dua mı ediyorsunuz? Wallahu huwa semî'ul alî. Işiten de, bilen de Allah subhanahu ve Ta'ala. Mealiğini verdim. Şimdi diyor ki size faydası da olmayan, zararı da olmayan şeye dua mı ediyorsunuz? Ne demek arkadaşlar yani? E canım söyle. Allah'tan başkasına mı? Evet Allah'tan başkasına dua etmek. Ancak Allah demiyor ki sadece min dunille. Demiyor sadece size e, e, e, siz Allah'tan başka başkasına mı dua ediyorsunuz? Size diyor önemli bir şeye dikkat çekiyor bizim anlayacağımız bir dilde. Diyor ki size diyor faydası da olmayan Yani tamam. dua etmeye gittin onun sana faydası yok o senin duana icabet etmeyecek. Ancak bir şey daha söylüyor. Zar Zararı da olmayan diyor. <gülüyor> Zararı olmayan ne demek? Yani. Bakın arkadaşlar zarar vermek bile bir kudrettir ya bir şey yapmaktır. Yani zarar verecek gücü bile yok fayda vermeyi bırakın, zarar da veremiyor. Yani ben bunu aldım yere attım. Bak buna zarar verdim yani. Yani bir şey, bu bir bir şey kudret, kudretli olmaktır. Bunu, yap, bunu yapabilmektir. Subhanallah. Ayetin devamında da yine bir şey, Allah Azza ve Celle iki sıfatına vurgu yapıyor orada. Heh. Ne demek istiyor? Seni işiten, Sadeja Allah. Seni bilan Sadeja Allah. Dolayısıyla Sen. Derdini işittirmek istiyorsan, San Fayda, Gurmek is duana karşılık görmek istiyorsan, Gurmek is Subhanallah. Men is Semiya. sambak is Kim. Men is Alim. Alim Olan. Hershey dan. Habir Olan Kim. Gerçekten dat je niet in de hand bent, maar je moet je niet in de hand bent. is. je kijkt naar de mens, dan moet je niet in de hand bent. Als je kijkt naar de mens, dan moet je niet de böyle bir ayet var. Yed'u min de ma la moet ve ma la je is is is Bakın burada da ayet şimdi aynısını söylüyor. Yed'u min dunillah. Allah'tan başkasına dua eder. Ma la yedruhu ve ma la yenfa'. Kendisine zararı da olmayan, faydası da olmayan. Ama ayetin devamında diyor ki: Yed'u lemen darruhu aqrabu min naf'i. Hatta öyle ki zararı faydasından daha çok olana dua eder. Ha, şimdi burada iş değişti. Demin dedik ki Zarar da o, vermeyen, fayda da vermeyen. Ama şimdi diyor ki, Haç ee, suresinde ya da va kaadaydı bu. Yed'u le men darruhu akrabu min nef'i. Ne demek? Zararı faydasından çok olan. Peki burada nasıl zarar veriyor? Adem, ne geliyor aklınıza? Şirket, şirket, şirket. Yani o zaten orada baştan zarar etmişler o konuda. Yani biz şey anlamında, dikkat edin burada Zararı diyor, faydasından daha çok olan. Yani ne demek? Yani daha yakın olan. Yani buna gitmek için bir şey harcıyor. Heh, ha? <gülüyor> çok iyi. Ona gidiyor, vakit ayırıyor. Para harcıyor. Para harcıyor, benzin yakıyor, gidiyor, her şeyini veriyor. Bir de bazen yetmiyor, bir de gidiyor kurban kesiyor mu? Allah <gülüyor> bir de ona hediye ediyor. Allahu akbar, bu nasıl fasit bir akidedir. İşte burada zararı faydasından daha yakın diyor Rabbimiz s.a.v. şirki, şirk dediğimiz zaman hani Allah'tan başkasına secde ettiği zaman şirk olarak bunu görüyorlar. Ama dualarda mesela şeyde şirk olarak bunu görmüyorlar. E, Sadece Allah'tan başkasına secde etmeyi şirk e, olarak Dikkat görüyorlar. edin, ibadeti anlattık, önce duadan başladık ve dedik ki Mekke müşriklerinin en birinci şirk çeşitleri buydu. Çünkü onlar onlara dua ediyorlardı. Yed'u, bazen duanın karşılığı dua olmakla beraber bir de ibadettir. Ve biz Duayı ikiye ayırdık. Dedik ki bir ibadet duası, iki istek duası. İbadetler hepsi dua anlamındadır. Dua ibadet eşittir ibadet, ibadet eşittir dua. Bir de talep duası yani bizim istediğimiz normal isteklerimiz. Bakın bu önemli bir husustur. Şeytan çok önemli bir yerden insanların akidesini fesada uğratmıştır. Gidin yakında işte Ramazan gelir, şu gecesidir veya bu gecesidir deyip millet e, uydurdukları gecelerde bir de türbelere koşuyorlar yani. İşte zararı oradan. İstanbul gibi bir yerde Alkadi. Yani iki saat arabayla bir türbeye gitmek çok şeydir, sık, meşakkatli bir iştir yani. Buradan adam doğuya gidiyor ya. Ee, yok Adıyaman'a gidiyor, yok şuraya gidiyor, yok buraya gidiyor. Bunlar büyük bir tehlike ama onun türbesi mi gerçekten yani Değil. yuşa demiş 50 metrelik bir şey yapmış kardeşim Değil. böyle türbe Değil. mi var ya zaten yani? makam, o da makam. <gülüyor> <gülüyor> vallahi şeriat olsa onları yok eder bir şey var hocam bir fayda olsun Tabii. doğa meselesi Nuh Aleyhisselam'ın kavmine işlediği fikir yani şirk, şirk Tabii. Evet. O zaman. Yani. bu dersin başında bunları gördük elhamdülillah ee... Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yani o şirk işitleri salileri Allah Azze ve Celle araçık mı ama araçık mı müşittidir ya yani, mutlak araçıdır mutlak araçlık yaparsa müşittir <gülüyor> yani yoksa aracı tevessül etmiş müşitt olmaz bunlar aileten tevesül ediyor aileten is istaane bütün şey çeşitlerini o saliler yapıyor duaydı duaydı işte sınaydı salileri yapıyor çünkü işte. nasıl orada başı Evet. müşittir <gülüyor> Böyle düşlerinin şeyi de aynı şey. Bir de annemi sağ olsam bilmiyorsun Medine'ye geldi de kabre yasak etti şey yapmayı. Eee yasak etti. Millet neydi? Çünkü o zaman insanlar şey yapıyor. Mesela Medine Medine'deki insanlar da kabre gidip dua kabirden istiyor, kabirden. Bir de o ailen var olan bir hastalık. Ya <Gülüyor> tabii ki siz konuşun.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 Bana söylüyor, sana söylüyor. Herkes önce, bakın Rabbim diyor ki size, lütfen dikkat edin buraya, çok önemli. Yunus Suresi 106 ve 107. ayet. Wallad tada'u min doni Allahi maala yanfagk ve la yadruk. Allah'tan başka, Allah'tan başka, Allah'tan başkasından zaten dua edilmez. Allah'tan başka sana fayda ver, fayda da zarar da vermeyen şeye dua etme. Fe in fealte eğer böyle yaparsan fe innake iden min az-zalimin şüphesiz ki o zaman zalimlerden olursun. Ve in yemseske Allahu bi darrin fe la kashife le illahu. Eğer sana bir zarar dokunacak olursa bunu hiç kimse senden gideremez ancak Allah azza anjak celle ancak kendisi. Yurit ke bi khayrin fala radd li fadlih yusib bi men yasha min ibadihi wa al-gafurur rahim Shayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur. Yani senin için bir iyilik dilerse bunu engelleyecek yoktur. O hayrını Kullarından dilediğine eriştirir. O bağışlayandır, esirgeyendir. <Gülüyor> Son olarak istiâne dedik, Allah'tan yardım dilemek. Bu ne zaman caiz olur arkadaşlar? Allah'tan başkasından yardım dilemek caiz midir? Belirli şartlarda. Değildir. Allah'ın güç yetirebileceği hususlarda sadece Allah'tan yardım istenir. Ancak bunun dışında meşru olan yardım isteme şekli vardır. Bunun içinde üç tane şartımız var. Üç şartla yardım istenir. Bir. Yardım isteyeceğin kimse o işe güç yetirebiliyor olacak. O işe güç yetirebiliyor olacak. Canlı olması yetmiyor. Yani adam elini açıyor diyor ki ey Bilal baba diyor şu yağmuru durdur yani. Allahu Ekber. Bunu bana anlattılar yani. Yani yağmurun durmasını yağmuru yağdıran Allah'tır. Böyle bir şey var mı? Ey falan baba bugünkü doludan veya rüzgardan böyle sadece Allah'tan bunlar istenir. Dolayısıyla yardım istenecek kimse ne olacak? O işe güç yetirebiliyor olacak. Yani bu ne demektir? Şunu kaldır. Şunu getirelim. Veya şunu indir. Anlıyor musunuz? Güç yetirebileceği işler. Yani birbirimizin beşeri olarak birbirimizden yardım istememiz bu anlamda caizdir. Ne dedik? O işe güç yetiriyor olacak. İki, güç yetirebiliyor olsa bile yardım istenilen kimse orada olacak. Yani demeyecek ya bu Kadir Geylan'ı şunu kaldır buradan. Tamam mı? Yani böyle bir yardım isteme şekli yok. Burada derler ya hadirundan olmayandan yardım istemeyecek. Yani kim olursa olsun orada olmayan kimseden yardım istenmez. Böyle gıyabında, şurada, burada. Bunlar batıl sözlerdir. Dediği gibi, üçüncüsü hayatta olması. Yani hayatta olacak, o işe güç yetirebiliyor olacak. <gülüyor> tamam? O işe güç yetirebiliyor olacak. Bir de ve orada bulunacak. Bu üç şartta yardımlaşmanın caiz olduğunu İlim ehli söylüyorlar, onun dışında Allah'ın güç yetirebileceği hususlar Allah'tan başkasından istenmezler. Böylelikle istiğane bu istigaseyi de içine alıyor. Ee, önemli bir husustur. Dua önemli bir husustur. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta yine korku, haşyet, rağbet gibi bazı şeylere deze husus değineceğiz kalbin önemli hallerinden burada dersi de ve handelijden. Hier alem. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala el-Muhammed. Subhanek allahumma bihamdik. Eşhedu en la ilahe illa ent. Istağfiruka ve etubu ileyk.